Alhamdulillah Rabb al-alamin. Ve alaikutul-muttekin. Bı salat ve selamü ala sîyidina ve nabiyna ve şefiyna Muhammed. Ve ala alih ve Bismillahirrahmanirrahim. Ma yef'alullahu bi'azâbikum in şakartum ve âmentum. Ve Allahu shakiran alima. Sadaqallahu l-azim. Ve qâle Rasûlullahi sallallahu aleyhi ve sellem, Esşükrü alen mi'me, amanun lizevaliha. Sadaka Rasûlullâhi fîmâ kâl Ve nataka Çok aziz öpek muhterem Müslümanlar Bugün yine Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerinin nimetlerine şükür manası üzerinde duracağız Demişti ki geçen dersimizin mukaddimesinde el iman nisfani, nısfâni Nısfun sabrun ve nısfun şükrün İman iki kısımdır. İki nısfa, iki yarıya ayrılır, bir yarısı sabırdır. Ömür boyu zaferin anahtarı sabır muhterem Müslümanlar. Peygamberler sabrediyor, veliler sabrediyor, ilmiyle amil alimler sabrediyor,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 Kapı Camii'nin muhterem cemaati müjdeliyorum. İçindeki nimetiniz daima artsın. Eksilmesin kıyamet sabahına kadar. İstiyor musunuz? Eşşükru ale'n-ni'me emanun lizevaliha. Geçen dersimizde ve iki derste hatta ayet okuduk. Cenabı Hak zatına kasem ederek buyuruyor ki: "Le in şekartum le azi'dennakum." Eğer siz şükrederseniz nimetimi artırırım buyuruyor. Muhterem Müslümanlar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 Hanımın dediği üzerinde karar kılıyorlar, başka çare yok. Hazreti Musa Aleyhisselam'a yani Musa, evvelen zenginlik versin 15 sene. Sonra başımıza geleni diyor aile reisi olan zaten. Cenab-ı Hak sellebâlî Hazretleri değişik sebepler halk edip bunların nimetini artır veriyor. Zorluk var mı? Bu ma ki Allah'ı bir aziz. sâleb ut denen bidayet de sahabi, sonra helak olup giden adamda olduğu gibi. Peygamber Efendimiz öyleyse zengin ol buyuruyorlar. Zengin oluyor ve servetinin içerisinde mahvolup gidiyor ve selam. Şükretmediği için muhterem Müslümanlar. Ben size ve le in kefertum inna azabillet-i şedidin içerisinde onu da arz edeyim isterseniz tüyünüz ürpererek dinleyin ve 24 dört saatin yirmi Rabbim beni nereden kıl diye yalvarınız Mevla'ya. Çünkü kürsilerde konuşan Minberlerden seslenilen bütün nasihatlerin temelini Allah'a şükür manası götürüyor muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hakk'a şükredenler meshuddurlar, küfredenlerse dünyası karanlık, ahireti azap içerisinde olacaklar. Ve in kafarun in 15 sene zenginlik ve servet. Karı kocanın ve evlatlarının yüzü gülüyor. Muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak bizleri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 ya Musa sen böyle demiştin Rabbimiz böyle buyurmuştu demiştin bizim nimetimiz artıyor Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri vahy ile buyuruyor ki o kullarım verdiğim nimetlere şükrettiler 15 sene içerisinde verdiğim nimetlerime şükrettiler ben de ezeli olarak ve ebedi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 bilmü'minine Rahim, müminlere karşı inananlara karşı şükredenlere karşı şiddetli şefka sahibi hudutsuz rahmet sahibi ya ya, ya. kapını çalan yok iffetine el atan yok kasanı parçalayıp seni mahrum eden yoksa eğer değil mi muhterem Müslümanlar ya, düşünmeye davet ediyorum Cezayir'deki çilekeş insanlar Bosna Hersek'te tavanları yıkılmış duvarları üzerlerine göçmüş inleyen kişiler. cennet vatan muhterem sunalar cennet vatan dört mevsimin icra edildiği baharı ayrı bir güzellik yüzünde başka bir renk kışında başka bir ahenk ve sohbet yazında başka bir sıcaklık olan cennet vatan nimetleri taşarken, coşarken mevlay Müteal bu nimetlerin tamamı bu aylar ve güneşler hepsi size müsekkardır. Sofranıza oturup bir rahat yemek için ve selamet değil bugün. Yarınımızı Cenab-ı Hak muhafaza etsin muhterem Hemen ezbehritü sergeçtevü ferman berdar Hame ezberitu sergeşte o ferman berdar şart-ı insaf ne başa ki ferman ne berir. Her şey muhterem üsmanlar Sadi öyle diyor. Her şey senin için. İnsanlık olmasa güneş niye doğacak? Muhterem üsmanlar. İnsanlar olmasa yıldızlar niye göz kırpacak?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 Eğer söz dinlemez şükretmezsen bu insanlığa yakışmaz ey mümin diyor Ey insan bu insanlığa yakışmaz Hani aramızda nankör insan değil veriz muhterem Müslümanlar Bir kara kahvenin ejdat sözü bu ejdat sözü bu Bir kara kahvenin 40 yıl hatırı var. Karda kışta sokakta kalsan kapıdan bir arkadaşın çıkıp da gel evladım şu sobanın başında oturusun. Hava açılınca gidersin demiş olsa ömür boyu unutamasın o iyiliği değil mi? Çünkü hayatını kurtarmış oluyor. Bir bunu düşün. Bir kara kahvenin hatırlını düşün. Bir de şu şeref ve şahsiyeti sana verip Cibril'i indiren, Kur'an'ı gönderen, Hazreti Muhammed'i sana rehber kılan, aile saadeti veren, sıhhat ve afiyetle yüzünü güldüren, elinden tutan Mevla'yın nimetlerini düşün. Mümin kardeşim, öyle olunca, öyle olunca şartı insaf ne bahşet ki tüferman ne deri, insaf şartı değildir ki,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 lem kesir ve men lem yeşküril naz lem adab ve muhaşeretle ifade ediyor bir kimse az'a şükretmezse çoğa da şükretmez bir kimse nas'a teşekkür etmezse Allah'a da şükranda bulunmaz diyor yani Mevla'nın verdiği nimetin az'ı olmaz muhterem Müslümanlar ama az bile görünse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 Yolun bir kenarından o bir tarafına geçiri verse, ayakkabını çevirirse, dahaısını söyleyeyim muhterem Müslümanlar. Lâ tahqaranna minel mârûfi şey'en ve lev entelqâ ahâke bi vechint Resulullah böyle buyuruyor. Maruf ve iyilik olan şeyler küçünselemez diyor, hakir görülemez. ya ebâzer, küçük görme marufu.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 Allah'ın verdiği nimeti devamlı olarak dile getirmek. Muhterem ünliler, hadis-i şerif böyle devam ediyor. Ve tahaddüsü binimetillahi teala Allah'ın verdiği nimeti devamlı olarak dile getirmek. Yokluk, bizi yoktan var ettiden başlamak suretiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misali burada. O birini hatırlayacağım inşallahü teala. Dalgınlık oldu. Muhterem ünliler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 Cenab-ı Ata bin Rabah, Rasulullah sallallahu Teala aleyhi ve sellem hazretlerinin halini soruyor Ayşe Vâdemize. Ey Müminlerin annesi, sen Peygamber Efendimizin en yakınısın. Rasulullah'ın aci hallerinden birini söyle ki o günleri göz tekrar bir defa daha yaşayalım diyor. Muterem Müslümanlar, Ayşe Vâdemizin gözünden yaşlar dökülüyor.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 Ya Muhterem Hani ben size söylüyorum ne devamlı Çocuk gibi bize ağlar göz lazım Aşk eri öyle diyor Her seferinde Mesnevi'yi okuyorum Çeşmi giryan bayedet çün tıflı hurt Kemhur an nan raki nan abidu purd. diyor Ey mümin Rabbine gerçek manada şükreden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 her seferinde bunu size işte tekrarlamak istiyorum Allah'u Zülcelal bir şeye dayanamıyor Göz yaşı ve feryat Göz yaşı ve feryat aa, aa. Hocam hiç sorma Gözler o kadar taşlaşmış Gönüller o kadar katılaşmış Ruhlar o kadar dünya kabusuna bürünmüş ki bir türlü kolay kolay ağlamıyor ya. Geçen gün söylemiştim size. Hazreti Ebubekir Sıddık ağlıyormuş bir gün. Ya Ebubekir Ebu niye ağlıyorsun demişler? Ağlamadığım anlar, ağlamadığım günlere ağlıyorum diyor. Ya. Sıddık-ı Ekber. Sıddık-ı Ekbar Mekke-i Mükerreme'de Kur'an okuyor, ağlıyor Kur'an okuyor, ağlıyor Kur'an okuyor, ağlıyor Etrafına kavmi Kureyş, Mekke müşriklerinden gelenler O taze yavrular Ebu Bekir Sıddık'ın gözyaşları Aşk ve vecdine bakıyorlar Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü <gülüyor>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 çünkü sivrisineğin başı kadar gözyaşı bir ömürlük hata ve günaha kefarettir diyor Fahrîc Ve aşkeri öyle diyor. Kemhur an nan raki nan abidu abidu O dünya nimetlerini az ye manevi şerefini aldı götürdü diyor. Mevlana'mızın sözü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 Perhize de bütün devaların başıdır. Onun için mide tehi ten dürüst. Mide boşsa eğer ten dürüst, vücut saat ve afiyette. Eğer kese boşsa, yani Cenab-ı Hak bir kulun rızkını yetecek kadar veriyorsa, Müslüman bunu unutmayacaksın. Büyüklerimiz, ecdadımız asırlar boyu tecrübeden sonra söylemişler. Kese boş olursa din dürüst.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 ama şaşırtacak olan mal ve servetten de korusun muhterem Allah salep edübne hatip hadisesi demiştim onu bir müsait zamanda anlatırım inşallah muhterem Müslümanlar yani her halükarda mümin kendisini ayarlı tutmalı her şeyin taşkınlığı fazlası kulu şaşırtabilir bu bakımdan dinimizin dürüst görülmesi için daima Rabbimizden kıvamında rızk Halal lokma isteyeceğiz muhterem müslümanlar. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri secdeleri sımsıklam ediyor. Ayşe validemiz telaş ediyor. Acaba Rabbimize ruhunu mu verdi Resulullah diye. Peygamber Efendimiz ikinci secdede böyle selam veriyor iki rekattan sonra yanla duvara dayanıyor. Gözyaşları devam ediyor. Oradan çıktı ya gözyaşını da söyledim size muhterem Müslümanlar ve gözyaşını tıkayan muhterem cemaat, göz gözyaşını tıkayan dünya düşkünlüğüdür ve şakavet alametidir bakın bu sözü gönül sahifelerde kaydedin gözyaşını tıkayan kalbi taşlaştıran dünya hırsı tuğlü emel ve Allah korusun çok yeme gibi Dünya nimetlerine aşırı düşkünlüktür. Eğer göz yaşarmıyorsa şakavet alamet. Peygamber Efendimiz, erbağın mines şaka buyurular. Dört şey şakavet alametidir: cumudul Ayn, ve qasbetül Kalp, ve hirsu ala dünya, ve tuulül amel Dört şey şakavet alametidir. Müslümanlar evvela söyleyen korkmalı, ürpermeli. Sonra da bütün cemaatim olarak siz kardeşlerime.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 Hücre-i saadetin ne kadar geliyor, o gün sevki ilahi olacak Allah-u Alem. Esselamu Aleykum Ya Rasulallah. İzin var mı, girebilir miyim Ya Rasulallah? Peygamber Efendimiz, gel ya Bilal buyuruyorlar, gel ya Bilal buyuruyorlar. bilal Habeşi içeriye giriyor, ne görsün? Peygamber Efendimiz'in mübarek lihiye-i saadet, sakalı şerifi sır sıklam olmuş gözyaşlarıyla. Giydiği cübbesinin önü sır sıklam olmuş, secde mahalli sır sıklam olmuş ve gözünden yaşlar dökülmeye inci gibi devam ediyor Ya Resulallah kurban olayım siz de mi ağlıyorsunuz geçmiş ve geleceğiniz ne varsa yok ya olsa bile sure-i de Kur'an ayetiyle Rabbin peşin affetti Muhammed'in buyuruyor sen de mi ağlıyorsun? siz de mi ağlıyorsunuz Ya Resulallah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 Beni İmamul Enbiya, Hatemü'l Hatem Rusul kıldı. Bütün enbiya'nın mühürü olarak bana ahir zaman peygamber olma şerefini bahşetti. Wa hakedza, wa hakedza, wa hakedza ve amma bi ni'met rabbike fehaddis fehawasinca. Sonunda vakat enzelallahu alayya fi hadihil leyle in fi halqis semawati vel ardu ve ihtilafil leyli ven nahari laayatun li ulil alba. Bu gece bana Cibril ile bu ayeti kerimeyi de gönderdi ve inzal buyurdu. İnne fî halkı semâvâtu vel arzu vaktilâ fil leyli Ben şükür Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Muhterem Müslümanlar biri büyüklerden birine fakirliğinden şikayet ediyor. Şarani envar-ı kutsiyesinde naklediyor. Efendim çok fakirim, çok durgunum, maddi bakımdan çok imkansızım deyince o büyük zat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 Bakın muhterem Müslümanlar, ilim ve eser olarak söylüyorum. O büyük zat diyor ki, Mümin kardeşim, Allah'tan korkmalıyız. Bakın şu anda siz 5000 bin altın sahibisiniz, hiçbir şeyim yok diyorsunuz diyor. Gören göz, konuşan dil, duyan kulak, tutan el, istediğimizlere götüren ayak ve ondan sonra imanla dolu bir kalp, Rabbisine müteveccih bir ruh Cenab-ı Hak ise. Büyük nimetlerin içerisindeyiz. Rabbimiz mu'cebiyle amel, nasip, mukadder buyursun inşallah. İslam'ın nuruyla yaşayıp, İslam'ın nuru içerisinde Hacı Beisadir hocamızın tabiriyle Peygamberi Zişan Efendimiz'in manevi kolları arasında Mevla'ya kavuşmayı nasip etsin inşallah. Buyurun bir kere kelime-i şahadet. Eşhedü <gülüyor> en <gülüyor> la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh kelimeyi tayyibeyi münceyi mübarekesiyle gülerek çene kapamalar nasibi mukadder ile hakkı hak bilip hakkı ıttıbak batılı batıl bilip batıldan içtinab eyleyel yani salihine mevla cümlemizi ilhak ile şeriatı garray muhammedi mustafaviye temessük ve ittibalarımızı fevma mücdar ile cennet vatanımız ve necip milletimizi belalar